Ramazan, Şehrül Kur'an, Fikriyat, Özcan Yıldırım, Şehrün Necat, Kurtuluş, Arınma, Günahların Zilletten Ayrılıp, Taatlerin Lezzetine, Hazzına Ulaşma Ayı, Şehrül Kur'an, Pak Vahyin ışıklarının Yansıdığı Ay. Evet, hayat ve mücadele olabildiğine akıyor, aktıkça bir takım duraklara, fasılalara vuruyor. Bir gün geliyor, şeytanın kazdığı bir çukurla karşılaşıyoruz. Ya geçmeyi başarıyoruz, ya tökezleyip yaralanıyor veyahut bu korkunç dehlize yuvarlanıyoruz. Belli duraklar var hayatımızda dinlenilen, düşünülen ve muhasebe yapılan. İşte bu duraklardan biri ayağımıza kadar geldi. Bir yıl geriye dönüp bakıp sonra arınacağımız ve yola arınarak devam edeceğimiz bir durak geldi. Bu durak tepede olup, ovada biriken, biriktikçe ovayı dolduran günah ve hatalarımıza kuş bakışı bakmamızı sağlayan bir mevkidedir. Aslında bu durak durulan, pineklenen, mide şişirilen, lezzetler silsilesine sıraya dizme yeri değildir. Bilakis bu bir yolcunun yoluna selametli devam edebilmesi için gerekli azığını tedarik edip daha azimli olmasını sağlayan bir duraktır. Nefsin kuvvetine kuvvet katıp, kafirlerin tüm tasallutlarına bir tokat atma gücünü toplama, Müslümanları İslami sahada büyük küçük demeden çalışmaya, yorulmaya, ayakları tozlanmaya çağırma durağıdır. Kısacası bu durak, durağanlık değil, durağanlığı sarsma durağıdır. Evet. Öncelikle bakmalı bir Müslüman, acaba elde avuçta ne var? Günahları mükerrer, Kronikleşmiş mi, yoksa yeni ortaya çıkan günahlar mı? Elimize meşale alma vakti bu ay. Bu meşale ki, hem biriken günahları tutuşturup, küle çevirecek, hem de yolumuzu aydınlatacak. Kur'an'ın indiği ay. Ramazan ayı, insanlara yol gösterici, doğrunun ve doğruyu eğriden ayırmanın açık delilleri olarak Kur'an'ın indirildiği aydır. Bakara 185 bu kıymetli ayın fazileti hakkında sadece bu nas olsa dahi yeterliydi. Allah subhanehu ve Teala, bu ayın tüm rahmet yönlerinin yanında esas olarak bahsettiği durum Ramazan ayının bir Kur'an ayı olmasıdır. Vahyin pak ışıkları, şirkin karanlıklarını bu ayda aydınlatmıştır. Sadece hurufu mukatta dahi onlara meydan okumuş, onların şirkle yoğrulmuş köklerini sarsmıştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabe radiyallahu anhum bu ayda inen Kur'an'la adeta yatıp kalkıyordu. Onların ahlakı yine bu ayda inen Kur'an'dı. Onlar davetlerini araç olarak hiçbir mantık, felsefe, siyaset ve Kur'ani paralellikten uzak olan yorumları saçmıyorlardı hak davete, pak ve icaz sahibi olan Kur'an'ı alet ediyorlardı. Bu kitabı yüreklerinde yaşadıkları için, bu kitapta onları en doğru, en sağlam, en güçlü yola iletiyordu. Bu Kur'an en doğru yola iletir. İyi davranışlarda bulunan müminlere, kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler. İsra 9 en güçlü yol olması hasebiyle, o günün süper güçleri, bu bir avuç azınlıktan korkuyor, onların söylediklerini, onların politikalarını kendi ince hesaplarına katıyor, uykularını kaçırıyordu. Bunun birçok sebebini sayabiliriz. Fakat ana sebebi, bu Kur'an'ı içlerinde yaşatmaları, kendilerinin canlı birer Kur'an olarak yaşamalarıydı. İslam için hizmetkar olan herkesin bu kitaba olan ihtiyacı, toprağın suya olan ihtiyacı gibidir. Nasıl ki su olmazsa istenilen, beklenen, gözlenen hiçbir bitki bitmez, Kur'an da olmazsa toplumların dirilişi, ıslahı, fıtra bir çizgiye gelişi imkansızdır. Kur'an'ın hayatımızda bir su misali gibi olmamasının, ona olan ihtiyacımızı idrak edemeyişimizin sebeplerinden birisi, Kur'an'ın kendi hayatımızı olan yansımalarını dikkatle müşahede edemememizdir. Bugün kafirler karşısında, hadis-i şerifte geçen husa sel, selin üzerindeki çerçöp manasında olmasının nedeni, Kur'an'i bir yaşantıdan uzak olmalarıdır. Günlük yaşantımızda rutinleşmiş o kadar günah var ki, bunların her zerresinin bizlerin hayatına yansıması dahi, Kâfirlere karşı bizleri zayıflatmaktadır. İşlediğimiz günahlarsa, hasırın yüzeyi kapladığı gibi hayatımızın her alanını kaplamıştır. Bunun sonucu olarak da okuduğumuz Kur'an'daki rahmet damlaları hayatımıza ulaşmamakta da bizleri etkilememektedir. İbni Kudame Rahimehullah bu durumu şu enfes cümleleriyle ifade eder. Kur'an okuyan kimsenin anlamanın önündeki engelleri tahmin etmesi gerekir. Bu engellerden birisi de, Kur'an okuyan kimsenin bir günah işlemekte ısrar etmesi, kibirli olması veya itaat ettiği bir hevayla denenmesidir. Şüphesiz bu, kalbin kararması ve boş ses çıkarmasının nedenidir. O, hakikatin görülmesini engelleyen ayna üstündeki leke gibidir. Dolayısıyla kalp, ayna gibi, Arzularda leke gibidir. Kur'an'ın anlamı, aynada görülen suretler gibidir. Kalpteki arzuların üstünü açıp, ortaya çıkarma çabası, aynayı cilalamak gibidir. Sahabeden İbni Mesud radiyallahu ansa, buna şöyle işaret eder. Yalnız kaldığında günahlarına ağlamıyor, Rabbinin kitabını okurken etkilenmiyorsan bil ki sen zavallısın. Günahların seni zincire vurmuş. Nasıl ki üst üste kilitler vurulmuş bir eve girmek zorsa, Kur'anî damlaların, esintilerin kilit üstüne kilit vurulmuş bir kalbe girmesi o kadar zordur. Onlar Kur'an'ı hiç düşünmüyorlar mı? Yoksa kalpleri üzerinde kilitler mi var? Muhammed Suresi 24. Ayet Mealen Gözler harama bakmakla, kulaklar tegannî, gıybet, iftira, dedikodu duymakla, dil, yalan, gıybet, Müslümanları aldatan kelimeler sarf etmekle, beyin sürekli günah, suizan, harama etmekle meşgulken, aynı bedenin Kur'an'ı hakkıyla bakıp okuması, dilini bu yüce kelimelerle ıslatması, dinleyip de etkilenmesi, hakikatlerini düşünmesi ne mümkün olabilir? Selh bin Abdullah der ki, İçinde aziz ve yüce olan Allah'ın hoşuna gitmeyen bir şeyin bulunduğu kalbe, nurun girmesi haramdır. Zerkeşi Rahimehullah şöyle der. Bil ki kalbinde bid'at, bir günahta ısrar, kibir ya da arzular yahut dünya sevgisi olan, imanın tamamen kalbinde yer etmediği ya da zayıf bir şekilde yer ettiği bir kimse, vahyin anlamlarını gerçekten kavrayamaz.'' Sef bunun bilincinde olduğu için izletlice Allah'ın arzında koşturuyorlardı. Peki şimdi kendimize dönüp bakalım. Bizler yüreklerimizde taşımamız gereken Kur'an'ı ellerimizde taşımakla beraber bir kenarda arada sırada bakılan müşriklere, bidatçılara cevap vermek için, konu araştırması yapmak için raflara koyduğumuz Kur'anlamını suret bekliyoruz. Allah'ın rahmet ettiği kulları müstesna Yanlış veya zorlanarak Kur'an okuyuşumuzu düzeltmek için belki çaba dahi sarf edemiyoruz. Davet yaptığımızı söylüyoruz fakat Kur'an'la davet yapacak bir halimiz de yok. Kur'an'ı okumayı düzeltme çabasına dahi girmeyip de vahiy merkezde davet yaptığını söyleyen kimselere ne demeli? Peygamber der ki, Ey Rabbim, kavmim bu Kur'an'ı büsbütün terk ettiler. Furkan, 30. Bu ayetin muhatabı olmamak için, mehçur, terk edilmiş bırakılan Kur'anlarımızı yeniden gündemimize koymalıyız. Tüm bunlara binaen, bizlerin önünde Ramazan gibi bir fırsat bulunmaktadır. Burada yapacağımız samimi bir tevbe, içten istiğfarlar, bu kilitli kalpleri açıp Kur'anî hayata adım atmamıza vesile olacaktır. Bu ayda çokça okuyacağımız ayetler, bizlerin kalplerindeki kirleri arındıracaktır. Daha sonra da bizler, Ramazan ve sonrası Kur'ani bir yaşama düstur edinmeliyiz. Bunun için sayacağımız üç maddeyi bırakmamak, kalplerimizde oluşabilecek kilitlere bir nevi önlem olacaktır. Birincisi, Kur'an-ı Kerim'i günlük virt halinde periyodik olarak okumaktır. Hayatımızda rutin olarak yaptığımız her maddenin yanına bir de bu maddeyi eklememiz gerekir. Yaygın olarak yapılan hatalardan birisi, Kur'an-ı Kerim'i okumaya ayrılan özel bir vaktin olmayışıdır. Her sabah, herhangi bir gazeteyi alıp dakikalarca, belki de saatlerce inceleyebiliyoruz. Lakin Allah'ın kalplere şifa olan kelamına bu denli bir vakit ayırmıyoruz. İş başa düştüğünde eline alınıp okunulan bir Kur'an bizlere nedenle etki eder, o da ayrı bir muamma. Her birimiz, gücümüz nispetince bir miktarda olsa okumalıyız. Zira amellerin Allah'a en sevimlisi, az da olsa devamlı olanıdır. Hadis, Tirmizi İkincisi, Kur'an-ı Kerim'i ezberlemek. Bu bir ayet dahi olsa yapılmalıdır. Günlük olayların birçoğunu ezberleyen, boş, hiçbir işe yaramayan, bir çuval dolusu kelam ezberleyen, kendisini ilgilendirmeyen yüzlerce vakayı aklına kaydedip, zihninin bir köşesine kazıyan bir kul nasıl olur da Allah'ın kelamını ezberlemeye vakit bulamaz? Vakit isteyen için mebzul çoktur. İstemeyene ise seneler kâfi gelmez. Unutulmamalıdır ki günde bir ayet senede 365 ayet yapacak ve böylece az görülen birçok amel birikecektir. Üçüncüsü Kur'an-ı Kerim üzerinde gereği gibi düşünmek. Burada da Allah'ın ayetleri hakkında gereği gibi düşünmek, tefekkür etmek, hayatımıza dair gerekli dersler çıkartmak bizlerin yararına olacaktır. Kendi yaşantımızla Allah'ın ayetlerini karşılaştırmalı, yanlış yönlerimizi, anlayışlarımıza düzeltmeliyiz. Böylece anlamadan, salt bir şekilde okumanın önüne geçmiş oluruz. Bu maddeleri yerli yerince, periyodik yaptığımız vakit, her geçen gün Kur'an'ı daha iyi <gülüyor> Her geçen gün Kur'an'ı daha iyi anlayacağımıza, hayatımıza daha iyi yansıtacağımıza inanıyorum. Allah'ım, sen bizi Kur'an ayı olan Ramazan'a ulaştırdığın gibi, bu ayın hakkını vermeyi, senin rızanı, rahmetini bu ayda celbetmemizi bizlere nasip et. Allahümme, amin. Dualarımızın sonu, alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Bu yazı Tevhid Dergisi'nin yedinci sayısında yayınlanmıştır.